Günaydın. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bu bağlamda geçtiğimiz hafta Savaş Güven tarafından başlatılan imza kampanyasının başarıya ulaşıp ulaşmadığını bu akşam öğreneceğiz. taksim 30 Ağustos adresinde başlatılan imza kampanyasını kısaca hatırlayalım. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk e yönelik başlatılan bir kampanya vardı. Bağdat Caddesi Forumu tarafından açılan kampanyanın talebi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanmasıydı.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 Bu bir çağrı değil. Change.org'da acil kan ihtiyacı için başlatılan bir kampanya. Peki bu kampanyada ne isteniyor? Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayına yönelik başlatılan kampanya, kan arayanların ihtiyaç halinde arayabilecekleri tek bir telefon numarasının olmasını talep ediyor. Kampanyanın amacı genel anlamda dağınık halde bulunan kan gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerini, Sağlık Bakanlığı'nı ve Türk Kızılay'ını ortak bir platformda buluşturmak. Kan ihtiyacı olan hasta yakınlarının sıkça Facebook ve Twitter gibi kanallar kullanarak, yakın çevrelerinde kan aramak zorunda kaldığını ve bu duyuru zincirlerinin keşmekeşe dönüştüğünü söyleyen kampanya sahipleri, hastaların ismi, hastane adı, telefon numarası gibi bilgilerin çok kez karmaşıklaştığını ve çoğu zaman ihtiyacın karşılanamadığını söylüyor. Sosyal medyayı ve interneti kullanamayanların ise kendi kısıtlı çevrelerinde çaresizlik içinde onlarca kişiyi arayıp kan bulmaya çalıştığını ve çoğu zaman yeterli desteği bulamadığından da başlattı kampanyada. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızlayanı ortak bir platformda birleşerek herkesin 24 saat ulaşabileceği tek bir telefon hattı kurulmasını talep ediyor. Böylece bilgi aktarımının ve kan bulmanın çok daha hızlı ve kolay olacağından bahsedilmiş. Detaylı bilgi kampanyayla ilgili change.org/kan adresinde. İsmi Enstitü ama kendisi harika bir geniş kampüste yer alan bir üniversite. Neresi mi? Evet, bildiniz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Üniversitenin bisiklet topluluğu tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Spor Kültür Sanat Daire Başkanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, okul içinde bisiklet kiralama noktalarının kurulması. Son yıllarda İzmir'de bisiklete olan ilginin artması, çeşitli bisiklet toplulukları ve derneklerinin kurulması, neredeyse haftanın 7 günü bu topluluklar tarafından İzmir'in çeşitli yerlerine turlar düzenlenmesi, İzmir'in bir bisiklet festivaline ev sahipliği yapması ve Expo tanıtım filminde ana temanın bisiklet üzerine kurulmasına rağmen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bisiklet topluluğunun güçlü projeleri imza atamaması üzüntü verici diyor İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yani kısa adıyla İTE bisiklet topluluğu. Topluluk olarak... Turlar düzenlemeye çalıştıklarını fakat birçok kişinin ya bisikleti olmadığı için ya da bisikleti okuldan çok uzakta olduğundan turlara katılamadığını dile getirmiş topluluk. Bisiklet topluluğu olarak İİTE Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı'ndan okulumuza yeterli sayıda bisiklet alınmasını talep ediyoruz. Böylelikle alınan bisikletler günlük kiralanarak hafta sonunu düzenlediğimiz turlarda 3-5 kişi yerine daha kalabalık gruplar halinde turlara çıkabilmek ve bisiklet topluluğu olarak ITE'nin adını duyurmak istiyoruz. Ayrıca bisikletin kampüs içi ulaşımda bir alternatif olabileceğini de düşünüyoruz diyerek seslenmiş. Geniş alana yayılmış kampüste bisiklet kiralamak çok tutabilir. Kampanyayı incelemek için Change.org Taksim ITE adresini ziyaret edebilirsiniz. Senem Yüksel tarafından başlatılan kampanyanın talebi ise işitme engelleri için televizyondaki ve vizyondaki filmlere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 bir an önce Türk filmlerinde altyazı uygulamasının başlatılmasını ve böylece işitme engelleri için yeni bir dünyanın kapılarının açılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi için changeorg alt altyazı adresini ziyaret edebilirsiniz. Bunun engelsiz bir dünya yaratmak için faydası yanında altyazının benim gibi konuşmaları takip etmekte zorlananlar için de faydası oluyor. Doğrusu engelsiz bir dünya için siz de bu kampanyaya arzu ediyorsanız imza atabilirsiniz. Change.org Taksim alt yazım. Bir açıdan eğitimle ilgili olan bir kampanya var. Ozan Kurşun tarafından başlatılmış Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na. Kampanyanın talebi denizciler için düzenlenen ehliyet yükseltme sınavı için 30 günlük bekleme süresinin kaldırılması. Denizcilerin ehliyet yükseltme sınavında kalınan dersler yüzünden 30 gün beklemek zorunda olduğu ve devamlı sefere gitmek durumunda olan denizciler için bunun çok sorun yarattığını söylüyor Ozan. Bu sürenin denizcilerin ülkede kalıp bekleyebilecekleri bir süreye indirilmesini ve maksimum 15 gün olmasını talep ediyor ve detaylı bilgi ise taksim deniz ehliyeti adresinde. Ve son kampanya haberimiz çorluların ulaşım sıkıntısı. Metin diyor ki Çorlu'da ulaşım sıkıntısı çok arttı. İnsanlar çok uzun aralıklarla gelen otobüsleri beklerken zorlanıyorlar. Duraklarda yığılmalar var fakat otobüslerin ve minibüslerin ise bir türlü gelmediğini söylüyor Metin. Halkın bu durumdan şikayetçi olduğunu ve Çorlu'ların daha iyi bir hizmet almayı hak ettiklerini söylüyor. Belediyenin araç sayısının artmasını ve bu konuda yaptığı bir çalışma varsa bir an önce sonuçlandırarak halkı bilgilendirmesini talep etmiş. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org Taksim Çorlu adresinde. Daha temiz bir gezegen için, atmosferi koruduğumuz bir gezegen için, iklim değişikliğinden uzak durduğumuz bir gezegen için aynı zamanda toplu taşımanın önemine de bu kampanyada değinmek gerekiyor. Değişim rüzgarlarınız sizinle olsun. Esen kalın.